Fenne astaqal hadisi kitabullah ve hayra al-hadi hidi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve sharra al-umuri muhdathatuha ve kull muhdathatin bid'ah ve kull bid'atin ve Değerli arkadaşlar Riyalu salihin salihlerin bahçesi bahçeleri demek salih kimselerin bahçeleri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 O zaman Allah Teala da dedi ki fele nuhiyennahu hayatan tayyibe. Ona diyor güzel bir hayat, tayyib bir hayat veririz. Güzel hayatın sırrı burada. İman edenler ve salih amellerinden, salih ameller işleyenler. Ve alif rahimehu <gülüyor> bizlere burada Bakara suresinin 233. ayetini zikrediyor. İmam-ı Nebevî rahimehullah "Ve <gülüyor> alal <gülüyor> mauludi lehu rizquhun ve kisfetuhun bil ma'ruf."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 İn Allah Teala ki: min şey'in Allah yolunda infak ettiğiniz, Allah yolunda harcadığınız her şeyi Allah ne var, yerine koyar, yerine getirir. Onun خلفinden, onun ardından size onu verir. Harcanmaz yani, o boşa gitmez. Bir de Böyle düşünmek lazım. Yavumi ney rahimehu Rahimahullah bu ayetleri zikrettikten sonra bizlere konuyla alakalı hadisleri zikrediyor. İlk hadis Ebu Hurayra radıyallahu hadisi. قال قال sallallahu aleyhi ve sellem dinarun anfaqtehu fi sabilillah Allah yolunda diyor harcadın dinar bir dinar o dinarun anfaqtehu fi raqabe bir köle azat etmek için harcadın dinar o dinarun tasaddaqte bihi ala miskin bir zavallı bir miskin için miskine verdiğin harcadın sadaka para infak ettiğin bir dinar dinarun ahlik. ve dinarun anfaqtehu ala ehlik ailene ahlına harcadığın bir dinar bir yani para harcadığın infak ettiğin bir dinar azamuhu ecran allazi anfaktuhu ala ahlik bunların içinde sayılanların içinde en sevabı azam olan en büyük olan hangisidir diyor Resulullah azamuhu ecran allazi anfaktuhu ala ahlik ailene verdiğin yani ailene verdiğin ailene harcadığın para dinar ve arkadaşlar sevap bakımından ecir bakımından en aziyi en büyük olan. Bu hadisi İmam Müslim rivayet ediyor ve Ahmed İmam Ahmed rivayet ediyor. İkinci hadis an Ebi Abdullah ve yuqalu lahu Abu Abdurrahman Thoban ibn Bujdad, müle Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Kal, قال Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor kialeyhisselam en افضل دينار ينفقه الرجل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 ve dinarını onunfıkuhu ala ashabih fi sabilillah. Ve kardeşlerine, arkadaşlarına Allah yolunda harcadığın dinar en eflal olan dinardır diyor. Yani insan öflemeyecek. Feflemeyecek. Yani yeri gelecek bineğini, otosunu, arabasını Allah yolunda koşturacak. Yeri gelecek kardeşlerine yardımda bulunacak. Ve bunların hepsini bilecek ki Allah katında harcadığı en hayırlı şeyler bunlar. Aleyküm selam. Bu hadiste bu hadiste İmam Müslim'in rivayet etmiş olduğu hadis. Ân üm Seleme radıyallahu anhuma قالت. Üm Seleme diyor ki: "Gultu ya Resulallah, hal li izn fi bani Ebi Selema en unfiq alayhim?" Ey Allah'ın Resulü, <gülüyor> bu Ebu Seleme'nin çocuklarına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 Fekal nâm. Leke ecrün. Evet sana ne var bir ecir var. Ma infakti aleyhim, <gülüyor> onlara harcadığın, infak ettiğin şeylerde sana ecir var. Buradan şunu görüyoruz arkadaşlar hadislere baktığımız zaman bu iki hadise az sonra gelecek olan hadislerde de bunu buna işaret var. İnsanın yardım edeceği ilk kişiler en yani farz olan, vacip olan nafakanın dışında bahsediyorum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 وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الله'ın yüzünü arzulayarak Allah'ın yüzünü isteyerek Allah yolunda harcamış olduğun bir nafaka var ya إلا أجرت بها o bir nafaka bile o yapmış olduğun harcama ne yapılır? karşılığını alırsın ecrini alırsın sana onun sevabı verilir ta ki hatta ما تجعل في في امراتك ağzına koymuş olduğun lokma bile nedir diyor senin ecrini alacağın bir ameldir. Sevabını alacağın bir ameldir. Yani çocuğuna çocuğuna çorba içirirken bile kaşıkla ağzına verip böyle çorba içirdiğin zaman bil ki bunun bir neyi var? Ecri var, sevabı var, mükafatı var. Bu da muttefakun aleyh. An Ebi Sa'id, an Ebi Mes'ud, al Bedri radıyallahu anhu anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal, ıza enfaqar raculu ala ahliye nefakaten yahtesibuha. Bakın burada bu şu şart var yalnız.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 Doyurup beslemem var. İkisi, yani dıştik görünüşte ikisi de kaşığı çocuğunun ağzına, hanımın ağzına uzatıyor. Ama bir tanesinin niyeti Allah'ın rızası, diğerinin niyeti başka. Yani ameller niyetlere göre ne var edici belirlenir, sehpaları belirlenir. Abdullah ibn Amr ibn al-As radıyallahu anhuma قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفا بالمرء إثمن. diyor ki günah olarak yeter. Nedir o günah olarak yeten şey? En yuday'a men yakutu. Diğer bir rivayette kafa bil mar'i ithman Qut yani nafaka. Diyor ki kişinin nafakasını sağlamasını sağlamakla mükellef kıldığı insanların bu hakkını zayi etmesi o kişiye günah olarak yeter. Bakıyorsun adam ya çoluğuna çocuğuna bakmıyor. Çoluğunun çocuğunun nafakasını sağlamıyor. Bu manada onların kendi üzerinde olan hak ve hukuklarını zayi ediyor. Nebi ve Vesselam da bunlar hakkında diyor ki buna diyor Günah olarak bu, yeter. Günah olarak bu, yeter yani. Yani aldığı günah, bu vesileyle, bu sebeple aldığı günah, ne? Hayli, yeter bana. Tabi buradan şuna da değinmemiz gerekiyor. Mesela şu değil arkadaşlar. Değişen, gelişen, modernleşen hayatta, isteklerin çoğaldığı, kanaatin azaldığı bir hayatta...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 Diyor ki vesselam, Yukarıda olan el Yani veren el Hayrun Daha hayırlıdır. Neyden? Alan el. Altta olan el. Çünkü alan el, alan el Nerede olur? Altta. altta olur. Diyor ki aleyhissalatü vesselam Vabde taul İlk önce Vermeye kimden başla? Ailenden başla diyor. Yani adam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 Fıkhının ilminin imanının azlığına işaret ediyor. Yani bir insan aynı şekilde adamın borcu var. Bakıyorsun ki adam umraya gidiyor, ikinci kere, üçüncü kere, hacca gidiyor. Bu onun basiretsiz, üzerindeki hak ve hukukun sıralamasını bilmeyen bir insan olduğunu gösteriyor. O bu da öyle. Ailesinin ihtiyaçları var. Ailesinin istekleri var bu manada şer'i olarak. Bunları yerine getiremiyor. E ee, dışarıda bakıyorsun ki adam başkalarına arkadaşına, dostuna harcıyor. Aleyhset söylesem diyor ki ibda bimen taul ay'le başla. Ve hayru sadaketi ma kana an zahr Sadakanın en hayırlısı nedir? İnsanın gına halindeyken yani ihtiyacı varken ama çok da ihtiyacı olmadan vermesidir diyor Aleyhisselam. Hemen yestağfif Kim iffetli davranırsa iffetli olur. Dilenmez. Kendini bu manada çok böyle küçük düşürmezse yu'iffehullah Allah onu iffetli kılar. İffetli olmasına yardımcı olur. Bakmışsın ki iffetli olmuş.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 yani gani yani. Kendini düşük, küçük düşürmüyor yani. Allah'a hamdolsun diyor. Ağlamıyor. Bazıları var, sabah akşam ağlar. Şu adamın hayatına bakarsın. ya adam kendi evinde oturuyor. İşi var, gücü var. Bir yerlere gidip geliyor. Bir şeyler sağlıyor ama adam bakıyorsun ki çevresindeki herkesin şikayette bulunuyor. Kanaat yok. İnanın hadisi de geldiği üzere. Kim de bunun aksi olursa adam yani adamın herkesin sıkıntısı. adamın da var sıkıntısı ama adam büyük hamdolsun. Gören gani zanneder. Allah bu adamı ne var? Hadislere geldiği zaman zengin yapar. Yani. Ömrükü alçak alçak yaşar. Bakın otur o insanlara, yani hayatı boyunca bu şeyi kendi eliyle dinç adamlara. sefildir ve sefillik onun artık ne olmuştu? Damgası ona damga olarak yapışmıştır. Ayrılamaz artık onu. Evet, hemen diğer bâbı bahse geçelim. Bâb-ül-infaqi mimma yuhibbu ve minel-ceyyid İnsanın sevdiğinden, sevdikleri, sevdiği şeylerden ve güzel olan şeylerden infak etmesi, sadaka da bulunması. Yani, bunu çok görüyoruz. Adam mesela marketi var, diyorlar ki ya işte şu öğrencilere bir program yapacağız. İşte meyve, suyu, lokum dağıtacağız. atacağız, gönderir misin? Adam meyve suyunu gönderiyor, lokumları gönderiyor. Allah yolda harcadı ya. Açıyorlar, bakıyorlar ki lokumlar kurtlanmış. Meyve suların son tarihleri geçmiş. Şey yok. Yani adam onları kurtulmak için deposunu boşaltmış. Ashabe de öyle değil. sonra okuyacağız. Ebu Talha hadisini. Ayet inince لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ Sevdiklerinizden harcamadığınız sürece, hoşunuza giden, beğendiğiniz şeylerden harcamadığınız sürece, lan tanalul birra, bir al khairul bolca hayır. Allah katındaki hayırlara eremezsiniz diyor ayette. Cennete eremezsiniz, hayır eremezsiniz. Sevdiklerinizden harcamadığınız sürece, infak etmediğiniz sürece.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 Yani mal olarak, mülk olarak en çok kimde var? Ensardan. Ebu Talha'da var. Radıyallahu anh. Evet. <gülüyor> Ve kâne ahabbu emvâlih ileyhi beyruhâ. Ve bu bir sürü tarlası var, bir sürü hurma bahçeleri var. Bunların arasında en sevdiği beyruhâ adında bir bahçe.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 su da var bahçede Diyor ki Enes, kale Enes, falanma nazalet hadi el Allah Teala'nın şu ayetince, "Lentenaalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibun." Sevdiklerinizden infak etmedikçe, harcamadıkça birre, hayra eremezsiniz, nail olamazsınız. Ayet indi diyor. Kıyam Abu Talha ila Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Abu Talha ya, diyor dedi ki: Ve قال يا رسول الله inna Allahu Taala anzal aleike lan tanaalu'l birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Ey Allah'ın Resulü. Allah Teala'nın sana şu ayeti indirdiğini biliyoruz. Birre, ile cennete Allah yolunda harcamadan sevdiklerinizden harcamadan eremezsiniz ayeti de indi biliyoruz diyor. Ve inna ahabba mali ileyye beyruha Diyor ki ey Allah Resulü benim diyor mallamın içinde, mülkümün içinde servetimin içinde en sevdiğim meyruhadır. O bahçedir diyor. Ve innehâ sadakatun lillâhi teâlâ. Bu diyor sadakadır Allah yolunda. Veriyor aleyhissalâtu vesselâm'a. bir birraha ve raha endallâhi Ta'ala. Niye veriyor bunu? İnsanlar vay be bu dolhaya bak. Ne zengin adammış. desinler diye değil. Diyor ki orayı da bir raha ve zuhra'a endallah'' Allah katında bunun hayrını bekleyerek ve ecrini bekleyerek sevabını bekleyerek veriyorum ey Allah'ın Resulü Şimdi insan öyle bir hale gelmiş ki adam evindekini çöpe atıyor ama Allah yolunda harcamaya eli varmıyor. Allah onu ona nasip etmiyor, muvaffak kılmıyor.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 ya 7 ya 10 ya da 700'e kadar ne var? Karşılığı var. Ya 10 ya da 700'e kadar karşılığı var. Bu mal kazanan bir mal. Sen elindeki Allah yoluna harcamadığın bir şeyi en fazla 3 katına 5 katına verebilirsin. En fazla. Ama 700 kat. Ve 700'ün ardında Allah'ın sadece bildiği da'af mu da'afa kat kat saat var. Peygamberimiz diyor ki zâlike mâ lun İşte kazanan mal budur. Kazanan ticaret budur.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 Diyor ki Ebu Talha, öyleyse tamam ben de bunu ne yapıyorum? O şekilde yapıyorum ey Allah'ın Ya demiyor ben zaten akrabalarıma bakıyorum o zaman. Şimdi şeytan çok oynar değil mi? Ya o zaman tamam Abu Talha'yı ben geri alayım. Vazgeçtim yok. Evet diyor öyleyse. Öyle yapıyorum ey Allah'ın रसulu. Fa <gülüyor> kasamaha Abu Talha fi aqaribihi ve bani ammihi. Abu Talha bu bahçeyi akrabaları ve amca oğulları arasında taksim ediyor. Dağıtıyor Allah'ım.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 yaşına gelmek ayrı bir şey. Bu Lua ermenin en son haddi 15. En son haddi yani çocuk. Bu Lua erdiğini gösteren alametler henüz onda yoksa ihtilam olmamışsa kol koltuk altında avret mahallinde tüyler bitmemişse bu çocuk 15 yaşına kadar çocuk olarak addedilir sayılır.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 çevrenizde görüyorsunuzdur yani. Dindar, hatta dindar insanlarda bile. Ben tanıyorum. Adam çocuğunu zorla okutuyor. Okuyacaksın. Efendim. Çocuk diyor ya baba cuma namazına gidemiyoruz. Yok olsun. E i̇şte ne kadar tersine dönmüş. Görüyor musunuz arkadaşlar? Ve adam sen de Allah'ın huzurunda bu çocuğun kılmadığı namazlardan dolayı sorguya çekileceksin. Eğer bugün seni rahatsız etmiyorsa çocuğun bu 7 yaşındaki çocuğunun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 onları alıkoyma ve bu konuda onları edeplendirme, teedip etme bahsi. Kâle Allahu u Teâlâ, ve'mur ahleke bis salâti ve stâbir aleyhâ. Ve'mur ahleke bis Ailene namazı emret. Şimdi çocuk yedi yaşına geldiği zaman diyeceksin ki, bak oğlum, bak kızım. Ondan sonra, tabii 7 yaşına gelmeden önce senin o çocuğa Kur'an eğitimini vermiş olman lazım. Fatiha'yı ezberlemiş olması lazım. Birkaç tane suhuru ezberlemiş olması lazım. Ette hayatı ezberlemiş olması lazım. Namaz kılmayı öğrenmiş olması lazım. Yani hiçbir şey yok. Yedi sene geçmiş. Çocuk çizgi film seyrederek büyümüş. <gülüyor> Parkta büyümüş. Bahçede büyümüş. Sinemaya götürmüş babası. McDonald's'a götürmüş. Yedi yaşına gelmiş. Bak kızım bak oğlum. Bundan sonra namaz kılacaksın ha. E nasıl kılacak bu çocuk namazı? Sen geç kalmışsın.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 ve gamber ailesi torunu Hasan radıyallahu anhuma sadaka olarak ayrılmış sadaka olarak verilmesi gereken hurmalardan bir tanesini alıp ağzına atıyor. Ve ja'ala fi fi. "Feqala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kah kah. Deminden baktı şimdi kah. Yani 20 ha. Çıkar ağzından. At onu. Diyor Aleyhisselatü Vesselam Hasan'a. Niye? Ema alimte anna lâne ekul sadaka. Evlat sen bilmiyor musun? Biz sadaka yemiyoruz. Ehli beyt, beyt. Muhammed'in ailesi. Niye sadaka yemiyoruz? Bunun tafsili, açıklaması diğer bir hadiste geliyor. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, İnna alu Muhammed. Biz Muhammed ailesi sallallahu aleyhi ve sellem la tahillu lana sadaka sadaka bize helal değildir diyor rese. Çünkü şerefli bir aile. Şerefli bir soy. Hiye inma hiya ausakhun nas. Çünkü sadaka, zekat nedir arkadaşlar? Ausakhun nas. Malın insanların kiri. Adam onunla malını ne yapıyor? Sıkıyor, pisliğini çıkartıyor. Çünkü o çıkarılan zekat malını ne yapacak? Temizleyecek diyor bize helal değildir. Bakın Aleyhisselatü vesselam Hasan çocuk küçük. Canı hurma çekmiş. Onu şimdi engel olmayalım, ağlatmayalım demiyor Aleyhisselatü vesselam. Çıkar onu ağzındaki, diyor, ona öğretiyor. İkinci rivayet An Ebi Hafs, Umar, İb Umar İbn Ebi Seleme, Abdullah İbn Abdül Esed, Rabbi bi sallallahu aleyhi ve sellem قال: "Kuntu gulamen fi hicri Rasulillah sallallahu aleyhi ve Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın eğitiminde terbiyesini almış bir küçük çocuktum diyor. Aleyhissalatu Vesselam'ın yanında. وكانت يدي تطيش في الصحفة. Elim diyor, tabakta tepside diyor ileri geri sağ sola uzanıyordu. Küçük bir çocuk, yemek yeme adamından habersiz. Faqale li Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem: "Ya Diyor ki Aleyhisselam. Ei evlat, Sembillah Teala, Bismillah da. Bakın çocuğa oturmuş Aleyhisselam eğitim veriyor. Diyor ki Sembillah, Bismillah da. Umut, yeme başarken Bismillah, denemeler. Ve kul biyeminik, cayilin ya. Ve kul minma yeliik, önünden ya. Ye.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 kızım namazını kıldın mı, oğlum namazını kıldın mı diye sorarsan, öğretirsen, mikafatlandırırsan, cezalandırırsan artık onun için hayatında ne olmuş olur bu namaz? Bir vazgeçilmez olmuştur. Üçüncü rivayet, Ali bin i Ömer radıyallahu anhuma kal, semihtu Resulallah sallallahu sellem, yekul kullukum râin ve kullukum mes'ulun en râiyyetihi, el-imâmu râin ve mes'ulun en râiyyetihi ve râculu râin fî ehlihî و مسؤول في ان والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة ان رعيتها والخادم راع في ما لسيده فمسؤول ان رعيته فكلكم راع مسؤول ان رعيته متفقون عليه. بعد سيرة namazı emredin. Hadi kızım namazını kıl. Ve hum ebnau 7 Kaç yaşındayken? 7 yaşındayken. Yani 7 yaşında başlayacaksın. Az önce dedi ki ya. Vadribuhum aleyha ve hum 10. yaşındayken namaz için onların abın dövün onlara vurun. Tabii dövmenin neyi var? Ölçüsü var. Yani çocuğu edeplendireceksin, teedip edeceksin. Çocuk bakacak ki babam benim namaz kılmadığımı görürse beni ne yapar? Dinler. Döver ya da kızar. Cezalandırır. وَفَرِّقُوا بَيْنَا اُمْ fil الْمَذَاجِعِ Yataklarını ne yapın? Onların ayırın. Diyor Aleyhisselatü edep Edeb, ahlak. Bugün insanlık bir sürü problemlerden boğuşuyor. yok geylik, yok homoseksüellik, yok o altında yatan neden, neden bir tanesi de diyorlar ki, okursanız psikologlar da bunu söylüyor. Diyor ki 50 bir yaştan sonra çocuklarınızın diyor, kız erkekse odalarını ayırın. Ayrı odalarda yatsınlar. Bakın bunu Peygamber Aleyhisselam 1400 sene önce söylemiş. Yataklarını ayırın demiş. 5. hadis ve son hadis. Bu babın son hadisi. Anabi Surayye Sebre bin Ma'bed el radıyallahu sallallahu aleyhi ve sellem Çocuğunuza 7 yaşındayken namazı öğretin. "Udribuhu 'aleyha ibne 'aşri senin" 10 yaşındayken de o çocuğuna abın. Dövün. Bu rivayet Ebu Davud'un rivayeti, Tirmizi'nin rivayeti. Evet. Önümüzdeki hafta Allah nasip ederse Babu Hakkil Cari ve'l-Vasiyet bih. Bu bahsi alacağız. Komşuluk haklarını, komşularla iyi geçinme hususuna değineceğiz. Allah-u Teala okuduklarımızla amel etmeyi, amellerimizi O'nun vechhine halis kılınan salih amellerden eylemesini niyaz ederiz. Subhanakallahumma ve hamdik. Aşhedü allâhâ illâ ent. ve davet etmek için.